Bundan NASA'da ekolojik yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bugün önümüzdeki hafta gerçekleşecek bir konferanstan hareketle kuşları ve kuş gözlemini ve tabii ki bu bahsettiğim konferansın detaylarını konuşacağız. Bir telefon bağlantımız olacak. Ama konuğumuza dönmeden önce bu bölümün destekçisi En Hazinedara bir kez daha biz teşekkür ediyoruz bölümü olan katkıları için. Türkiye'de kuşlar konusunda artık klasikleşeceğini klasikleştiğini söyleyebileceğimiz bir konferans var. 90'lı yılların sonunda başlayan kuşların dünyasını tanımak ve tanıtmak adına başlatılan Türkiye Kuş Konferansının. 18.si 21-23 Nisan tarihleri arasında Bursa Karacabey bağlı Eski Kara Köyü'nde gerçekleşecek konferansı konuşacağız ama hazır fırsat bulmuşken kuşları da konuşalım istedik sadece konferansa bakmayacağız ve Doğa Derneği'nden bir konuğumuz var Derya Engin telefon attığımızda Derya Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Kısa bir süre kala konferansa bize vakit ayırdınız. Biz de konferansı duyurma fırsatını bulmak istedik sizlerle birlikte. Teşekkür ederiz katıldığınız için öncelikle. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Konferansın duyurulmasına katıda bulunduğumuz için. Çok sağ olun. Evet, dediğim gibi önümüzdeki hafta gerçekleşecek ama direkt konferansla konuşmadan önce Doğa Derneği her zaman kuşlar konusunda Türkiye'deki öncü çalışmaları yapan bir dernek. Dolayısıyla biraz bununla başlayalım. Doğa Derneği'nin kuşlarla. Öncelikle bu kadar yakından ilgilenmesinin sebebi ne ve son zamanda yaptıkları çalışmalar ne? Bununla başlayalım. Tabii. Doğa Derneği, önce birazcık çok kısa bir dernekten bahsedeyim. Tabii. 2003 yılında kuruluyor. Hemen hemen o günden beri merkezimiz Ankara'da. Fakat Türkiye genelinde doğanın korunması için çalışmalar yapıyoruz. Doğanın korunması için çalışmalar yapmak demek aslında yine Doğa Derneği'nin zamanında geliştirdiği bir yöntem olan önemli doğal alanları. Envanter yöntemiyle belirlenen bu alanların korunması demek doğa derneği e, aslında güzel bir misyonu var e, kendini yok etmek üzere kurulmuş bir dernek yani e, doğanın korunmasına ihtiyaç kalmayacak bir dünyaya ulaşma amacımız var e, bunun için çalışıyoruz aslında en temelde. Ee, bu çalışmaları yaparken yani doğayı korumaya çalışırken önümüze çıkan pek çok e, alanlar veya türler üzerinde tehditler var. Bu tehditleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ee, peki neden özellikle kuşlarla ilgili çalışıyoruz? En temel e, sebeplerinden bir tanesi aslında e, bizim Doğa Derneği'nin e, kuş gözlemciliği, ve kuş konusunda çalışan insanların kurduğu bir dernek olması bir taraftan. Bu sebeple Dünya Kuşları Koruma Kurumu yani BirdLife'ın Türkiye partneri olması. Fakat bir diğer taraftan da kuşların aslında... ...doğanın durumunu, doğayı gözlemek için en temel gösterge olması. Yani bir alanda, bir alanın gidişatını anlamak için aslında o alandaki kuşları düzenli olarak gözlemlemek... ...bunun hakkında bize ciddi bir bilgi sağlamış oluyor. Hı hı. O yüzden de kuşlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz ve ne yazık ki dünya çapında nesli tehlike altında olan pek çok kuş türü var... Bunlardan önemli bir kısmı Türkiye'de yaşıyor, ürüyor, bir kısmı göç ediyor, bir kısmı kışlamak için kullanıyor pek çeşitli türde kuşlar ülkemizde yaşıyor. Şanslı bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz açıkçası değil mi kuşlar konusunda? Efendim? Şanslı bir coğrafyada olduğumuzu söyleyebiliriz herhalde kuşlar konusunda. Kesinlikle yani aslında doğa konusunda, kuşlar konusunda çok inanılmaz bir coğrafyada yaşıyoruz. Ne yazık ki derslerde anlatıldığında yeterince iyi kavrayamadığımız aslında belki de daha iyi ifade edilse böyle dört eline sarılacağımız inanılmaz bir yer Anadolu. Çünkü çok büyük bir coğrafyayı kapsayan üç farklı coğrafi kıtanın kesiştiği yani Anadolu Anadolu'da hem Akdeniz iklimini hem işte İran-Turan bozkırları dediğimiz tam bu yarı çöl iklimini getiren belki de şey. Arabistan'a kadar uzanan e, coğrafyayı hem de bir taraftan da Sibirya'ya kadar kuzeyde giden e, Kafkasya e, iklimini bir, bir, bir arada görebildiğimiz muazzam bir coğrafya. Dolayısıyla bu beraberinde çok farklı habitatları, bu habitatlarda yaşayan çok farklı canlı türlerini getiriyor. Tabii ki kuşları da getiriyor. E, dolayısıyla aslında e, pek çok ülkede görebileceğimiz kuşları, ...Türkiye'de böyle bir hani özet gibi böyle bir alanda görebiliyoruz. Çok da şanslıyız aslında. Evet, bunun farkına varmamız tabii son yıllarda olmadı. Öncesinde de konuşuyorduk sizle. Zaten kültürümüzün içerisinde de kuşlar her zaman çok önemli bir yer tutmuş bir canlı değil mi? Yani yeni bir şeyden bahsetmiyoruz aslında burada. Yani kuş gözlemciliği belki son 20 yıldır, 20-30 yıldır belki daha yavaş yavaş gündeme gelen veya işte insanların ilgisini çektiği bir konu olsa da. Aslında e, belki ismi kuş gözlemciliği değildi hiçbir zaman. Ama e, kuşları gözlemlemek, kuşlardan ilham almak e, ve onları e, bir şekilde sanata, günlük yaşama e, veyahut e, günlük yaşamda yaptığımız işlere dökmek yeni bir şey değil. E, özellikle Anadolu'da hiç değil. E, hem bugünün ve hala dinlediğimiz türkülerde ee, örneğin bir turna türküsü dinleyebiliyoruz. Bir taraftan hala belki evlerimizde kullandığımız kilimlerde, halılarda kuş motifleri görebiliyoruz. Ee, pek çok e, eski mimari yapıda, ee, kuşlar için yuva alanları bırakılmıştır. İşte köşe taşları veya duvar içindeki oyuklar, kuşlar gelip oraya yuva yatsın diye e, özellikle e, belli başlı yerlerde boşluklar bırakılmıştır. Veya e, ne bileyim Göbekli Tepe bugün e, dünya tarihini değiştiren bir yer. E, Göbekli tepe iyi kullanan yani o göçer olmasına rağmen yerleşik bir yerde bir e, alan e, kuran insanlar gibi onlar için belki o dönemin en önemli yapısı e, orada bile kuş figürleri çizmişler. Pek çok arkeolojik yapıda bu kuş figürlerine rastlayabiliyoruz. Anadolu'da gezdiğimizde Eski kalıntılara baktığımızda bunu görebiliyoruz. Veya işte mesela Bitlis'te kartal dansı var. Veya işte Pazar, Ankara Beypazarı'nda ördek oyunu var. Bunları izlediğinizde bunlar işte bir nevi halk oyunları. İzlediğinizde bir halk oyunu değil aslında bir kuşun Belli bir hareketini izliyor gibi oluyorsunuz ve böyle tüyleriniz diken diken oluyor çünkü sebebi bütün bunları oluşturan bu kültürü oluşturan insanlar aslında kuşları hep gözlemlemişler hep onlardan ilham almışlar bu bugün hala devam ediyor. Özellikle kırsalda yaşayan insanlar da daha çok yakın zamanda yaptığımız bir arazi çalışmasında sohbet ederken bir amcayla hala bağları ekme, bağı budama, bağı kesme yani bağ bozumu zamanlarını kuşların gelişine gidişine göre ayarladıklarına şahit olduk. Hı hı. Ben de evet, onu evet, sormak bu, istiyordum. Böyle örnekler verdiler bize. Evet çünkü dediğiniz gibi bir kültürün içerisinde bir hayvanın böyle yerleşmiş olmasının bir sebebi olması gerekiyor diye düşünüyor insan. Herhalde kuşlar insanlara bir şey söylemiş ki bu şekilde insanla yakın ilişkide olan bir hayvan olmuş. Neleri örnek verebiliriz? Yani kuşlar insanlara neler söylüyor ki bu kadar yakın bir ilişki kurulmuş aralarında? Yani e, kuşlar aslında e, pek çok şey söylüyor. Mesela e, baharın gelişini haber veriyor. Bir ekini ekmesi gerektiğini veya işte dediğim gibi budaması gerektiğini haber veriyor. Veyahut e, belki sayısı azaldıkça yani daha az geldikçe e, ...o alanda bir problem olduğunu haber veriyor. Bunların hepsi olabilir. Yani siz bir işte e, sulak alan e, veya bir bataklık olarak gördüğümüz bir yer kurutulduğu zaman... E, ...o kuşlar artık oraya gelemiyorlar ve orada yaşayamıyorlar. Dolayısıyla o kuşları e, daha az görüyorsunuz. Örneğin yine Trakya'da yaptığımız bir arazi çalışmasında... ...şah kartallarla ve küçük akvabalarla ilgili e, son dönemde yoğun çalışmalar yapıyoruz şarkırtanlarla ilgili yaptığımız çalışmalarda Trakya boyunca e, örneğin pek çok insandan e, zirai ilaçlamanın eee direkt olarak kuşlardaki azalmaya ya e, sebep olduğunu birinci ağızdan dinledik. Çünkü kuşlarım e, yani kuşlar bize bunu söylüyor aslında zirai ilaçlamanın ...onların neslini tehlike altına soktuğunu söylüyor. Doğanın gidişatı ile ilgili ipuçları bulabiliyoruz aslında kuşlarla kesinlikle. ilgili. Kesinlikle, kesinlikle. Dediğiniz gibi son yıllarda özellikle 15-20 senedir kuş gözlemi böyle hobi olarak da çok öne çıkan bir şey. Dolayısıyla insanlar böyle ya bunu yapmak çok zor, işte illa şöyle bir malzemeye ihtiyacım var... ...ya da çok uzaklara gitmeye ihtiyacım var gibi hani belki içine girmekte biraz zorlanıyor. Ama aslında böyle mi kuş gözlemini yapmak için çok fazla şeye ihtiyacımız var mı? Aslında hiç yok. Kuş gözlemi yani birinci olarak sadece hiçbir şeyimiz bile olmasa gözle yapılacak bir şey. Aslında fark etmekle yapılacak bir şey. Hemen hemen hepimizin yaşadığı yerde bu bir en büyük şehrin en merkezindeki böyle en kalabalık yerinde bile olabilir. Kuşlar var, kuşlar orada. Aslında hep diyoruz yani doğa... Böyle gidilen dışarıda bizim dışımızda bir yer değil. Biz doğanın içinde yaşıyoruz bir parçasıyız. Ve kuşlar da bir parçası. Dolayısıyla aslında bir aradayız. Önemli olan onları görebilmek. En son doğa okulunda yaptığımız kuş okulunda bir arkadaşımız demişti. Kuş gözlemciliğine yeni başladı. Benim de, de kuş gözüm açıldı. Yani aslında önemli olan kuş gözümüzün açılması. Kuşları görmeye başlamak birinci olarak kuş gözlemenin en temel ihtiyacı aslında kuşları fark etmek daha sonrasında da devam etmek istiyorsak sadece bir dürbün ve bir rehber bir kitapla ki hani bunlar da dediğim gibi birinin zorunluluk değil ama yavaş yavaş hani bunu geliştirmek için bununla kuş gözlem yapılabilir ee, önemli olan kuşları fark etmek ve merak etmek siz zaten merak ettikçe onları izledikçe e, adım adım o size yaklaşıyorsunuz onlar da size yaklaşıyorlar fiziksel olarak değil ama bağ anlamında söylüyorum hı hı. dolayısıyla çok zor bir şey değil Hemen hemen herkes evinin veya apartmanının Bahçesinden ya da işinden evine giderken Belki otobüsten inip yürüdüğü 5 dakikalık mesafede Gördüğü bir e, bahçede Bir parkta kuş gözlemeye Başlayabilir e, Özellikle e, bunu mesela İstanbul'da Bir zaman Kabataş'ta ofisimiz vardı Orada yapıyorduk Fındıklı Parkı'nda hani şehrin çok yine Göbeğinde e, bir yer ama e, inanılmaz bir kuş çeşitliliği var Yani onları her gün gözlemlemek Veya işte Boğaz'daki kuş Kuşları görmek yani en büyük, en metropolit şehirde bile aslında mümkün. Evet dönem olarak da aslında şu an iyi bir dönem diyebiliriz. Bu ara belki herkes biraz kuş gözlemcisi. Çünkü seslerin de yavaş yavaş arttığını baharın gelişiyle birlikte söylemek mümkün. Dolayısıyla herkes ufak ufak aslında fark etmeden belki de kuş gözlemi yapıyor aslında bugün şehirlerde. Kesinlikle yani aslında hep diyoruz yani kuşların cıvıltıları aslında Bahar'ı habercisi veya işte üzerimizden geçen leylekler. Ee, yani Türkiye aynı zamanda şu anlamda da çok önemli bir konumda. Dünyanın en önemli kuş gö göç yollarından birinin üzerinde. Ee, pek çok yani binlerce on binlerce ve toplamında belki milyonlarca kuş her sene e, Avrupa'dan Afrika'ya doğru veya tam tersi yöndeki göçlerini Anadolu'dan geçerek gerçekleştiriyorlar ve aslında birazcık takip etsek bu çok eşsiz bir görüntüye Şahit olabiliriz. Doğru. Şu anda da bu göç zamanında başladı. Evet, İstanbul yanılmıyorsam daha da özel bir konuma sahip boğazlardan dolayı. Yani Anadolu evet. zaten bir çeşitliliğe sahip ama çoğu zaman avantajsız gördüğümüz işte büyük şehir diye doğa konularında hep bir kenara attığımız İstanbul aslında kuş gözlemi konusunda çok önemli bir nokta yanılmıyorsam. Çok eşsiz bir e, konumda dediğiniz çok doğru. İstanbul Boğazı e, bir boğaz olması sebebiyle özellikle e, büyük yırtıcı süzülerek göç eden kuşlar diyoruz. Büyük yırtıcı kuşlar için e, ki bunlar denizler üzerinden değil karalar üzerinden göç edebiliyorlar. E, en dar boğazda İstanbul'da olduğu için Çanakkale ve İstanbul. Ama özellikle İstanbul çok önemli ve her sene özellikle Sarıyer ve çatal çok özür dilerim Çamlıca tepelerinden kuş gözlemi yapmak ve bütün bu göçe şahit olmak mümkün. Şu anda da başladı göç. Evet e, ve bu hafta aslında uygun bir hafta bu Kuş Konferansı'nı yapmak için programın son 5 dakikasında buna girelim yavaş yavaş. Önümüzdeki hafta programın başında da dediğim gibi önemli bir konferans var. 18.si yapılıyor Türkiye Kuş Konferansı'nın e, 21-23 Nisan'da Bursa Karacabe'ye bağlı eski Kara Bununla ilgili biraz konuşalım istiyorum ama yapıldığı yerle başlayalım isterseniz. Eski Kara evet. seçilmesinin bir nedeni var mı? Ee, her sene bir sonraki seneki konferansın yapılacağı yere e, katılımcılarla beraber karar veriyoruz ve e, bir yer oradaki bir topluluk veyahut e, bir kurum e, ta talip oluyor diyeyim. E, geçen sene de Karaca Bey Belediyesi'nden e, bir arkadaşımız e, özellikle e, belediyenin de desteğiyle talip olmuştu e, ve hep beraber de buna karar verdik e, Dolayısıyla Karacabey'de olması bu sebeple fakat hmm. Eski Karaağaç Köyü'nde olmasının tabii ki çok özel bir sebebi var. Çünkü bu köyün bir diğer isim Leylek Köyü. E, dünya çapında böyle bir ağ var e, Leylek Köyleri ve Türkiye'deki tek örneği bu Leylek Köyleri'nin eski Karaağaç Köyü. Burada bu özel köyde gerçekleşecek konferans. Kısaca konferans programından da birazcık bahsedeyim çok olur, Dediğiniz aha. gibi 21 ve 22 Nisan'da konferansın panel kısımları gerçekleşecek Bu paneller sabahleyin erken saatte başlayıp akşama kadar sürecek Üçüncü gün ise bir kuş gözlem etkinliğimiz olacak Karacabey aynı, şekilde, aynı zamanda doğası ve etrafındaki doğal alanlarıyla çok zengin bir yer ee, ve Karacabey Longozları'na bir kuş gözlem etkinliği, kuş ve doğa gözleme etkinliği gerçekleştireceğiz. İlk iki gün ise e, coğrafya ve kuşları, Uluabat Gülü'nü ve leylekleri, e, tür, çeşitli türleri konuşacağız. Kuşların ve biyolojik çeşitliliğin izlenmesiyle ilgili Çeşitli konuşmacılar olacak. Kuşlar için aktivizm neler yapılıyor? Kuşların korunması için ne tür çalışmalar var dünyanın ve Türkiye'nin farklı yerlerinde? Bunu göreceğiz. E, kuşlar biraz önce bahsetmiştik doğa kültürünün önemli bir parçası. E, bu konuda hem arkeolog arkadaşlarımız anlatacak hem e, halk kültürü çalışan bir arkadaşımız var o anlatacak. Kuş fotoğrafçılığı bugün kuş gözlemciliğinin aslında önemli e, ayaklarından da bir tanesi kuş fotoğrafçılığı ve gittikçe çok hızlı bir şekilde Türkiye'de gelişiyor. Kuş fotoğrafçılığıyla ilgili bir oturumumuz olacak. Bir forumumuz olacak kuşçuluğun geleceğini konuşacağımız. Böyle bir programımız var. Herkese açık konferans, tamamen ücretsiz ve dileyen herkes gelebilir. Tamamına veya bir kısmına katılabilirler. Doğa Derneği'nin web sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilir ve sosyal medya hesaplarımızdan güncelleniyor sürekli tüm programa ve detaylı bilgilere ulaşabilirler. Aynı zamanda her gün hemen hemen her gün bir konuşmacımızı tanıtıyoruz. Yani sosyal medya hesapları. Hı hı. E, buradan da takip edebilir dileyen herkes. Hı hı. Tekrar altını çizmekte fayda var herkese açık ve ücretsiz olduğunu konferansın son gününde evet. de anladığım kadarıyla 23 Nisan'da e, bir kuş gözlem etkinliği yapılacak. Burada da herhalde evet. daha önceki günlere katılmayan ya da daha önce kuş gözlem tecrübesi olmayan kişilerde katılabilecek gibi anlıyorum değil mi? Tabii ki tabii ki yani özellikle konferansa katılmak için kuş gözlemcisi olmak veya bu konuda bir tecrübeniz olmak gibi bir şart yok. Dileyen herkes meraklı olan herkes gelebilir e, ve hatta aslında kuş gözlemciliğine belki de başlamak için iyi bir şans olabilir. Evet burada biraz merak uyandırabildiysek önümüzdeki haftaki bu konferansa <gülüyor> giderek siz de ilk adımları aslında e, atabilirsiniz e, kuş gözlemiyle ilgili. E, programın yavaş yavaş sonuna geldik ama bir de e, Doğa Okulu'nda daha önceki aylarda yapılmış iki tane kuş okul vardı. Bunlardan hareketli evet. Doğa Okulu'nu da belki biraz konuşabiliriz. Yanılmıyorsam 8-9 Nisan tarihlerinde kıyı ve deniz kuşlarıyla ilgili bir okul vardı Doğa Okulu'nda. Evet. Ocak ayında da Kuş Okulu ismiyle 3 günlük bir program vardı. Yanılmıyorsam bu sene başka kuşlarla ilgili bir okul yok ama biraz Doğa Okulu'nun önümüzdeki programından bahsedebilir miyiz? Ee, tabii Doğa Okulu çok kısaca Doğa Okulu e, İzmir Seferi Sarda kurulmuş ve e, Doğa Kültürü üzerine araştırmalar yapan e, çeşitli kurslar düzenleyen bir okul. E, her ay hemen hemen her ay bir yamaklık okulumuz oluyor. E, bunların konuları çok çeşitli e, Kuş Okulu bunlardan bir tanesi bir tanesiydi. Fakat önümüzdeki ay e, Erkan Uğurla Kupuz Okulu, ondan sonraki ay Harman Okulu daha sonra yıl içerisinde ahşap oymacılığıyla ilgili bir okul gibi pek çok kurslarımız var. Bunlara da yine doğa okulunun web sitesinden ki doğa aşkına diye doğa aşkına nokta org veyahut yazarsanız zaten seferiser doğa okulu diye çıkıyor veya sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bu kurslara da tamamen herkese açık kurslar. Ee, ve doğa okulunun da eğitim faaliyetleri tamamen ücretsiz. Sadece o geçirilen günlerdeki e, harcanan e, çeşitli lojistik ihtiyaçlar veya şeyler için harcananları e, rica ediyoruz. Onun dışında herkese açık olan e, ücretsiz eğitimler bunlar. Tekrar edelim dua aşkına nokta org üzerinden bulmak mümkün. Dua Okulu'nu, Dua Derneği'nin dediğimiz gibi dua ve kültürle ilgili çeşitli kurslarına katılabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Programın sonuna geldik Derya Hanım. Kuş konferansını konuştuk sizlerle. Şimdiden tekrar kolay gelsin diyelim. Ve umarız ki dinleyicilerimizden de aranıza katılanlar, yeni kuş gözlemcileri olur. Tekrar teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese bekliyoruz. Çok sağ olun. Evet Doğa Derneği'nden Derya Engin'le konuştuk. 21-23 Nisan tarihleri arasında yapılacak Türkiye Kuş Konferansı'nı her hafta olduğu gibi programımızı sizleri %100 ekolojik pazarlarımıza davet ederek kapatalım. Bugün Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy, Beylikdüzü ve İzmit'te, Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan %100 ekolojik pazarlarımıza hepinizi bekliyoruz. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe, yayında bana yardımcı olan arkadaşım Barış Demirel'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.